Lev Nikolayevich Tolstoy Üç İhtiyar Seslendiren Akın Altan Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözleri tekrarlayıp durmayın. Onlar laf kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü Allah sizin ihtiyacınızı siz ondan istemeden önce bilir. Matta 6-7 bir zamanlar bir metropolit gemiyle Arhangels şehrinden Solok'a gidiyordu. Gemide yolcular arasında sopular da vardı. Bazıları yatıyor, bazıları kahvaltı ediyor, bazıları da grup grup oturmuş sohbet ediyordu. Hava açıktı. Hafiften esen rüzgar gemiyi hiç sallamıyordu. Metropolit güverteye çıktı. Bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Geminin burnuna doğru gittiğinde, bir grup insanın orada toplanmış olduğunu gördü. Bir köylü eliyle denizi işaret ediyor ve bir şeyler anlatıyordu. Metropolit bunu görünce durup köylünün gösterdiği yere baktı. Fakat hiçbir şey görünmüyordu. Sadece deniz pırıl pırıl yanıyordu. Metropolit konuşulanları dinlemek için biraz yaklaştı. Köylü, metropoliti görünce hemen şapkasını çıkarıp konuşmayı kesti. Etrafındakiler de aynı şekilde şapkalarını çıkararak onu saygıyla selamladılar. Metropolit selamlarını aldıktan sonra, ''Rahatsız olmayın kardeşler, ben de anlatılanları dinlemeye geldim.'' dedi. Grup içinde bulunan pişkin bir tüccar ortaya atılarak, ''Köylü, bize ihtiyarları anlatıyordu.'' diye konuşmaya başladı. Metropolit, ''Hangi ihtiyarlar?'' diye sordu. Sonra da yan taraftaki bir sandık üzerine oturup, Köylüden anlatmasını istedi. Gösterdiği yeri merak ettiğini söyledi. Köylü tekrar gösterdiği yere dönerek ''İşte orada bir adacık var ya, o adacıkta ihtiyarlar yaşıyor ve nefislerini arındırmak için çalışıyorlar.'' Metropolit ''Hani, adacık nerede?'' diye sordu. ''Elimin doğrultusunda bakın. Orada küçük bir bulut var. Bulutun biraz solunda. Alt tarafına doğru şerit gibi bir şey görünüyor. İşte orada.'' Metropolit bakıyor, bakıyor ama hiçbir şey göremiyordu. Sadece denizin hafif dalgaları görülüyordu. Üstelik Metropolit uzaklara bakmaya da alışık değildi. Göremedim. Nasıl ihtiyarlar oturuyor orada? Allah adamları. Onlar için söylenilenleri duymuştum ama kendilerini görmek kısmet olmamıştı. Nihayet geçen yaz gördüm. Köylü mesleğinin balıkçılık olduğunu, bir gün balığa çıktığında bu adaya düştüğünü anlatmaya başladı. Sabaha doğru adacığı görmek için kalkmış. Sonra bir kulübe görmüş ve yaklaşmış. Kulübenin yanında bir ihtiyar varmış. Kulübeden de iki ihtiyar çıkmış. Üçü de balıkçının yanına gelmişler. Onu yedirip içilmişler. Üstünü başını kurutmuşlar. Kayığını onarmada kendisine yardım etmişler. Metropolit, nasıl adamlardı? diye sordu. Bir tanesi küçücüktü. Kamburu çıkmıştı. Üstünde yırtık pırtık bir cübbe vardı. Herhalde yüz yaşının üstündeydi. Sakalının beyazı yeşile dönmeye başlamıştı. Hep gülümseyen, nur yüzlü bir ihtiyar. Öbürünün boyu ondan biraz daha uzun. O da oldukça yaşlı. Onun da üstünde yırtık pırtık bir kaftan var. Top sakalı sarıya çalan bir şekilde ağarmış. Ama yine de güçlü kuvvetli. Kayığımı kova çevirir gibi ters çevirdi. Yardım etmeme bile izin vermedi. Neşeli bir ihtiyar. Üçüncüsü uzun boyluydu. Sakalları bembeyaz, kar gibiydi. Dizlerine kadar uzanıyordu. Kaşları çatıktı ve gözlerinin üstüne geliyordu. Belinde bir peştemal vardı. Metropolit, seninle ne konuştular? Birbirleriyle çok az konuşuyorlar, genelde susuyorlar ve sürekli çalışıyorlar. Fakat biri bakınca diğeri hemen anlıyor. Ben en uzun olana çoktan beri mi burada yaşadıklarını sordum, hemen kaşlarını çattı. Öfkelenmiş gibi homurdandı. Ufak tefek olanıysa bu hareketi üzerine onun elini tutup gülümsedi. O da biraz yumuşadı. En yaşlısı sadece ''Bizi bağışla Allah'ım'' dedi ve gülümsedi. Köylü konuşurken gemi adalara daha çok yaklaşmıştı. Tüccar ''İşte bakın, şimdi daha net görünüyor. Bakmak ister misiniz efendi hazretleri?'' dedi. Metropolit kapasını kaldırdığında siyah şerit biçimindeki adacığı gördü. Sonra dönüp Dümencinin yanına gitti. ''Şu uzaktaki adacığın adı ne?'' ''Adı yok. Buralarda öyle pek çok adacık var. Orada sofi ihtiyarlar yaşıyor diyorlar. Doğru mu?'' ''Öyle diyorlar ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Balıkçılar gördüklerini söylüyorlar ama onlara da pek inanılmaz ki. Ben adada durup onları görmek istiyorum. Bunu sağlayabilir misiniz?'' ''Gemi oraya kadar gitmez. Ancak kayıkla gidebilirsiniz. Kaptana sormak lazım.'' Bunun üzerine kaptanı çağırdılar ve metropolit, ''Şu ihtiyarları görmek istiyorum, beni oraya götürebilir misiniz?'' dedi. Kaptan, onu düşüncesinden vazgeçirmek istedi. ''Götürmesine götürürüz, fakat çok zaman kaybederiz. Haddim olmayarak söylüyorum ama gidip görmeye de değmez. Orada aptal insanlar yaşarmış işittiğim kadarıyla. Balıklar gibi hiçbir şeyden anlamaz, hiç konuşmazlarmış.'' Metropolit, ''Ben görmek istiyorum. Emeğinizi öderim. Beni götürün.'' dedi. Kaptan ister istemez kabul etti. Tayfalara emir verdi. Yelkenleri adaya doğru çevirdiler. Dümenci dümenini o tarafa doğru kırdı. Metropolit de geminin burnunda kendisi için konulan sandalyeye oturup izlemeye başladı. Bütün yolcular da oraya toplanmışlardı. Hepsi adacığa bakıyordu. Gözleri keskin olanlar adanın taşlarını, kulübeyi, hatta üç ihtiyarı gördüklerini söylüyor Birbirlerine gösteriyorlardı. Kaptan bir dürbün çıkarıp baktı ve sonra dürbünü Metropolit'e uzattı. ''Gerçekten orada kıyıda kocaman bir kayanın sağında üç kişi var.'' dedi. Metropolit dürbünü alıp o tarafa çevirdi ve üç kişiyi gördü. Biri uzun, öbürü kısa, üçüncüsü hepten ufacık tepecik üç kişi kıyıda el ele tutuşmuş, öylece duruyorlar. Kaptan Metropolit'in yanına gelerek, ''Efendi hazretleri.'' ''Geminin burada durması gerekiyor. İsterseniz sizi adaya kayıkla götürelim. Biz de demir atar sizi bekleriz.'' dedi. Sonra halatı çözüp demir attılar. Yelkenleri indirdiler. Gemi biraz sallandı. Kayığı aşağı indirdiler. Kürekçiler de içine bindi. Metropolit küçük bir merdivenle kayığa indi. Oradaki peykeye oturdu ve kürekçiler adaya doğru hızla ilerlemeye başladılar. Biraz ilerledikten sonra üç ihtiyarı gördüler.'' Uzun boylu olan da sadece beline sarılmış bir peştemal vardı. Öbür ikisinde de yırtık pırtık birer cübbe vardı. Üçü de el ele tutuşmuş duruyorlardı. Kayık kıyıya varınca Metropolit indi. İhtiyarlar onu görünce karşısında eğildiler. Sonra Metropolit konuşmaya başladı. Allah adamları. Nefsini arındırmaya çalıştığınızı ve insanlar için Allah'a dua ettiğinizi işittim. Ben de Allah'ın yardımıyla. İsa ümmetine dini öğretmekle görevliyim. Size de yardımcı olmak isterim. İhtiyarlar susuyorlardı. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Metropolit, bana nefsinizi arındırmak için nasıl çalıştığınızı, Allah'a nasıl ibadet ettiğinizi söyleyin, dedi. Bunun üzerine orta boylu ihtiyar içini çekti. En yaşlı olanlarına baktı. Uzun boylu olan da kaşlarını çattı ve ihtiyara baktı. En yaşlı olan gülümseyerek, Ey Allah kulu, biz Allah'a nasıl ibadet edileceğini bilmeyiz. Sadece çalışır, kendimizi besleriz. Deyince metropolit, Peki Allah'a nasıl dua edersiniz? diye sordu. En yaşlı ihtiyar devam etti. Deriz ki, siz üçsünüz, biz de üçüz. Bize merhamet edin. Sözleri biter bitmez üçü de başlarını gökyüzüne çevirip, ''Siz üçsünüz, biz de üçüz, bize merhamet edin.'' dediler. Bu dua üzerine metropolit gülümsedi ve dedi ki, ''Teslis inancı üzerine bir şeyler duymuşsunuz ama böyle dua edilmez. Size kanım kaynadı Allah adamları. Görüyorum ki Allah'a kendinizi sevdirmek istiyorsunuz. Fakat nasıl kulluk edeceğinizi bilmiyorsunuz. Dua ve ibadet böyle yapılmaz. Şimdi beni dinleyin, ben size öğreteyim.'' ''Kafama göre konuşmayacağım. Allah kitabında nasıl öğretmişse size onu söyleyeceğim.'' Metropolit, Allah'ın kitabında kendisini nasıl tanıttığını anlatmaya başladı. Onlara teslis inancının ne olduğunu açıklayarak dedi ki, ''İsa, yeryüzündeki insanları kurtarmak için gönderildi. Duayı da şu şekilde öğretti. ''Dinleyin ve benim ardımdan tekrarlayın.'' Daha sonra Metropolit, ''Ey Allah'ım.'' diye duaya başladı. İhtiyarlar bunu ayrı ayrı tekrar ettiler. Metropolit duaya ''Sen göklerdesin'' şeklinde devam etti. Fakat ihtiyarlar bunu tekrarlayamadılar. Uzun boylusu bıyıkları ağzını kapattığı için doğru söyleyemiyordu. En yaşlı olanlar da dişsiz olduğu için ağzında gebeledi. Metropolit bir defa daha tekrarladı. İhtiyarlar da onun ardından söylediler. Sonra Metropolit bir taşın üzerine oturdu ve ihtiyarlar onun etrafına oturdular. Metropolit'in ağzına bakıyorlar, ne söylese tekrar ediyorlardı. Bütün gün akşama kadar onlarla uğraştı Metropolit. Bir sözü on kere, yirmi kere söylüyor, ihtiyarlar da onun dediklerini tekrarlıyorlardı. Onlar şaşırınca Metropolit düzeltiyor, baştan alıyordu. Metropolit, Allah'ın duasını baştan sona öğretinceye kadar onların yanında kaldı. İhtiyarlar da onun dediklerini onunla beraber söyledikten sonra tek başlarına söylemeye çalıştılar. İlk önce orta boyluları ezberledi ve okudu. Metropolit ona iki defa tekrarlattı. Sonra ötekiler de ezberledi ve okudu. Hava kararmaya, ay doğmaya başlamıştı. Metropolit gemiye gitmek için kalktı, ihtiyarlarla vedalaştı. Onlar yine yerlere kadar eğildiler. Metropolit onlara ayağa kaldırıp üçünü de öptü ve kendi öğrettiği gibi dua etmelerini söyledi. Sonra kayıya binip gemiye doğru yola çıktı. Metropolit gemiye doğru giderken üç ihtiyarın öğrendikleri duayı tekrar ettiklerini duyuyordu. Gemiye yaklaştığında ihtiyarların sesleri artık duyulmaz olmuştu. Sadece ay ışığında bedenleri görülüyordu. Üçü de kıyıda duruyorlardı. Kısa olan ortada, ötekiler yandaydı. Metropolit gemiye vardı. Güverteye çıkınca demir aldılar. Yelkenleri açtılar. Rüzgar yelkenleri şişirdi ve gemi ileriye doğru hareket etti. Metropolit dümene doğru gitti ve adacığa bakmaya başladı. İhtiyarlar gözden kayboluncaya kadar baktı. Sadece adacık görünüyordu. Sonra o da kayboldu. Görünen tek şey ay ışığındaki yakamozlardı. Din adamları ve yolcular yatmışlardı. Gübertede ses seda kesilmişti. Fakat Metropolit'in uykusu yoktu. Dümende tek başına oturuyor, hep adacığın kaybolduğu tarafa bakıyordu. İhtiyarları düşünüyordu. Duayı öğrendiklerinde ne kadar sevindiklerini hatırlıyor, onlara Allah sözünü öğrettiği için Allah'a şükrediyordu. Deniz dalgalarıyla ışıltılar yansıtıyor, metropolitse hep düşünüyordu. Birden denizin üzerinde bir şeyin beyaz beyaz parlayıp kımıldadığını gördü. Kuş mu, martı mı, yelkenli mi, kayık mı anlayamadı. Dikkatlice baktı ve bir kayık, ''Yelken açmış bize doğru geliyor. Fakat bize çabuk yetişecek. Biraz önce çok uzaktaydı, şimdi ise yakınımızda görünüyor. Hayret, kayıya da benzemiyor. Fakat ardımızdan geliyor, bizi takip ediyor.'' dedi kendi kendine. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Kayık dese değil, kuş ya da balık da değil, insana benziyor ama çok büyük. Hem deniz ortasında insan olmaz ki. Metropolit ayağa kalkıp dümenciye yaklaştı. Bak şurada bir şey var ne acaba? O ne kardeş? O ne? diye sordu. Fakat artık kendisi de görmüştü. İhtiyarlardı. Deniz üstünde koşuyorlar, beyaz sakalları nur gibi parlıyor, gemiye doğru geliyorlardı. Dümenci birden ürperdi. Dümeni telaşla bırakıp abazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Aman Allah'ım! ''İhtiyarlar ardımızdan geliyor. Hem de koşuyorlar.'' Bağırmayı duyan yolcular birden dümene koştular. Herkes onlara bakıyordu. Üç ihtiyar el ele tutuşmuş koşuyorlar, bir yandan da durmaları için el kol sallıyorlardı. Üçü de karada koşar gibi koşuyorlardı. Henüz gemi durmadan yetiştiler gemiye. Güverteye kadar yanaşıp başlarını kaldırdılar ve hep bir ağızdan konuşmaya başladılar.'' ''Ey Allah'ın kulu, unuttuk. Öğrettiğin duayı unuttuk. Tekrarlarken biliyorduk ama biraz durunca bir kelimeyi atladık. Sonra da hepsi uçup gitti. Aklımızda bir şey kalmadı. Bize yine öğret.'' Metropolit istavroz çıkardı. Sonra ihtiyarlara doğru eğilerek, ''Allah adamları, sizin kendi duanız Allah'a ulaşır. Size öğretecek bir şeyim yok benim. Siz sadece...'' ''Biz günahkarlar için dua edin.'' dedi. Sonra metropolit ihtiyarların önünde yerlere kadar eğildi. İhtiyarlar biraz durup geri döndüler. Tekrar denizin üzerinde ilerlediler. Onların gittiği tarafta sabaha kadar bir nur parladı durdu. Son İki Kardeş ve Altın Kudüs civarında aynı ana babadan olma iki kardeş oturuyordu. Büyüğün adı Apanasi, küçünkü Ioandı. Şehrin yakınındaki dağın eteğinde oturur, onun bunun verdikleriyle geçinirlerdi. İki kardeş bütün gün çalışırlardı. Fakat kendi işlerini değil, fakirlerin işlerini görürlerdi. Nerede işi başından aşkın insanlar, hastalar, öksüzler, dullar varsa oraya gidip çalışır, hiç para almadan oradan ayrılırlardı. Cumartesi akşama hariç haftanın tüm günlerini birbirlerinden ayrı olarak geçirirlerdi. Bir de pazar günleri bir arada bulunur, dua edip birbirleriyle sohbet ederlerdi. Melek, o gün evlerine gelir, onları takdir ederdi. Pazartesi oldu mu, herkes kendi yoluna giderdi. İşte bu şekilde yıllar geçip gitti. Yine bir pazartesi günü farklı yerlerdeki işlerine giderlerken, büyük kardeş Apanasi, sevgili kardeşinden ayrıldığı için yolda bir müddet duraklayıp arkasına baktı. Kardeşi Yohan, başını önüne eğmiş yoluna gidiyor, Arkasına bile bakmıyordu. Fakat Yuan birdenbire durup bir şey görmüşcesine elini alnına götürerek bir yere bakmaya başladı. Sonra baktığı şeye yaklaştı. Fakat birdenbire sanki yırtıcı bir hayvan kendisini kovalıyormuş gibi fırlayıp ardına bakmadan daha doğru koşmaya başladı. Apanasi buna çok şaşırmıştı. Kardeşini bu kadar korkutan şeyin ne olduğunu öğrenmek için oraya doğru yürüdü. Oraya varınca bir de ne görsün? Yerde bir şey parlıyordu. Daha da yaklaşınca otların içinde çömlekten dökülmüş gibi duran bir yığın altın gördü. Afanasi altınlara değil, daha çok kardeşinin onları görünce kaçışına şaşıp kaldı. ''Acaba niye korkup kaçtı?'' diye sordu kendi kendine. Sonra ''Altında günah olmaz ki. Günah insanlara özgü bir şeydir. Altınla kötülük de yapılır, iyilik de...'' ''Bu altınlarla birçok öksüz ve dul doyurulabilir, birçok çıplak giydirilir, nice hasta ve sakatlar tedavi edilir. Biz şimdi insanlara elimizden geldiğince yardım ediyoruz ama bu küçük bir hizmet. Bu altınlarla insanlara çok faydalı olabiliriz.'' diye düşünmüş, düşündüklerini kardeşine söylemek istemişti ama kardeşi onun sesini duyamayacak kadar uzaktaydı. Tıpkı bir keçi gibi hızla dağlara tırmanıyordu.'' Apanasi ceketini çıkarıp içine taşıyabileceği kadar altın doldurdu. Omuzuna atıp şehre getirdi. Şehirde bir hana girip altınları hancıya teslim etti. Sonra geri kalan altınları da getirmek üzere dağa gitti. Bütün altınları getirdikten sonra tüccarlara gidip şehirde arsalar satın aldı. Taşlar ve keresteler alıp işçiler tuttu. Üç tane bina yaptırmaya başladı. Üç ay içinde binaların yapımı bitmişti. Bunlardan birini öksüzler ve dullar yurdu, ikincisini hasta ve sakatlar için hastane, üçüncüsünü garipler ve fakirler için bakım evi yaptı. Üç namuslu ihtiyar bulup birini yurdun, ötekini hastanenin, üçüncüsünü de bakım evinin başına getirdi. Tüm bu işler bittikten sonra Apanasin'in elinde daha 3000 bin altın kalmıştı. Bu altınları fakirlere dağıtılmak üzere üç ihtiyara eşit şekilde verdi. Bu üç bina kısa zamanda insanlarla dolup taşmaya başladı. Birçok insan yaptığı işlerden dolayı Apanasi'yi met ediyordu. Apanasi bu övgüler karşısında öyle sevindi ki şehirden hiç ayrılmak istemiyordu. Fakat kardeşini çok sevdiği için insanlarla vedalaşıp yanına bir kuruş bile almadan eski elbisesini giyip evinin yolunu tuttu. Evinin bulunduğu dağa yaklaşırken şöyle düşünüyordu. ''Kardeşim altınları bırakıp kaçmakla hiç iyi etmedi. Ben daha iyisini yapmadım mı?'' Apanasi bunları düşünürken kendisini ve kardeşini takdis eden meleği yolunun üzerinde gördü. Melek karşısına geçmiş, ona dik dik bakıyordu. Apanasi bunu görünce dona kaldı. Yalnızca, ''Niçin Allah'ım?'' diyebildi. Melek ona dedi ki, ''Çekil buradan. Sen kardeşinle yaşamaya layık değilsin. Kardeşinin altınları görünce kaçması, senin altınlarla yaptığın işlerden daha değerlidir.'' Apanasi nice fakirleri garipleri duyurduğunu, birçok öksüze baktığını anlatmaya kalkışınca, Melek ona, ''Seni baştan çıkarmak için yolunun üzerine altınları koyan şeytan, sana bu lafları da öğretmiş.'' dedi. O vakit, Apanasi vicdanının sesine kulak verdi ve bu işleri Allah için yapmadığını anladı. Ağlamaya başladı. Yaptığına pişman olmuştu. Melek o an yoldan çekildi. Kardeşi Yoan'a gitmesi için, Apanasi'yi bıraktı. O günden sonra Apanasi, şeytanın hilelerine kanmadı. Gerek Allah'a, gerek insanlara altınla değil, yalnızca çalışmayla hizmet edebileceğini anladı. Ve kardeşler eski günlerdeki gibi yaşamaya başladılar. Son Küçükler Büyüklerden Daha Akıllı Çıktı O yıl Paskalya Bayramı erken gelmişti. Halk kızakları daha yeni kaldırmıştı. Avlulardaysa hala biraz kar vardı ve köyün sokaklarında sular akıyordu. Akan sular iki avlu arasındaki sokakta bir su birikintisinin başına karşılıklı avlulardan iki küçük kız geldi. Kızlardan biri diğerinden daha büyüktü. Anneleri her ikisine de yeni sarapanlar giydirmişlerdi. Küçüğün sarapanı mavi, büyüğünki ise süslü ve sarıydı. İkisinin de kırmızı başörtüleri vardı. Kilisedeki bayram töreni biter bitmez iki küçük bu su birikintisine gelmişlerdi. Birbirlerine elbiselerini gösterip oynamaya başladılar. Canları suyun içinde oynamak istiyordu. Küçük kız az kalsın ayakkabılarıyla suya girecekti ki, Büyük olan, ''Dur gitme, annen kızar sonra. Bak ben ayakkabılarımı çıkarıyorum. Hadi sen de çıkar.'' dedi. Ayakkabılarını çıkarıp suyun içindeki karşılıklı yürümeye, birbirlerine doğru ilerlemeye başladılar. Su küçüğün dizlerine kadar geldiğinde, ''Akulka, burası derin, korkuyorum.'' diye bağırmaya başladı akulka da korkma daha fazla derinleşmez bana doğru gel hadi diye karşılık verdi birbirlerine doğru ilerlemeye başladılar akulka dikkat et küçük su sıçratma yavaş yürü diye uyardı küçüğü fakat daha sözünü bitirmeden küçük ayağını suya öyle bir vurdu ki akulkanın sarapanını kirletti suyu burnuna ve gözüne de sıçratmıştı Akulka, sarapanının üzerindeki lekeleri görünce sinirlendi ve küçüğe bağırdı ve dövmek için peşinden koştu. Küçük kabahatli olduğunu anlayınca hemen su birikintisinden çıkıp eve doğru koşmaya başladı. Tam bu sırada Akulka'nın annesi oradan geçiyordu ve kızın elbisesinin kirlendiğini görünce ''Seni edepsiz seni, hemen nerede kirlettin?'' diye azarladı kızı. O da ''Küçük kız bile bile üstüme su sıçrattı'' diye savundu kendini. Bunun üzerine Akulkan'ın annesi küçüğü yakalayıp ensesine bir tokat patlattı. Küçük, bütün sokağı dolduran bir sesle ağlamaya başladı. Sesi duyan annesi de hemen sokağa pırlayarak komşusuna ''Niçin kızımı dövüyorsun?'' diye bağırdı. Böylece kadınlar ağız dalaşına başladılar. Kavgayı duyan erkekler de sokağa çıkınca bir gürültü başladı. Her kafadan bir ses çıkıyor, kimse kimseyi dinlemiyordu. Bir hayli bağırıp çağırdılar. İtişmeler, kakışmalar derken ise kavga edeceklerdi. Bu sırada Akulka'nın ninesi çıkıp erkeklere ''Ne yapıyorsunuz siz? Bayram günü gülüp eğleneceğine kavga ediyorsunuz. Günaha giriyorsunuz.'' diyerek kavgayı önlemek istedi. Fakat ihtiyar kadını dinleyen yoktu. Az kalsın onu yere düşüreceklerdi. Onlar böyle didişirken iki küçük tekrar bir araya gelip barışmışlar. Kadınlar kavgaya devam ederken Akulka sarapanındaki lekeyi silmiş, Yine su birikintisinin içine dolu vermişti. Yerden bir taş almış, suyu sokağa akıtmak için yandaki toprağa kazıyordu. Küçük kız da yanaşmış, ona yardım ediyordu. Kazmayla ufak bir oyuk açmışlardı. Büyükler yumruklaşmaya başladıklarında, küçük kızların açtığı oyuktan ninenin bulunduğu yere doğru su akmaya başlamıştı. İki kız bu kez de yaptıkları derecinin etrafında koşuşturmaya başlamışlardı. Akulca, tut maşallah, tut diyerek koşuyordu. Küçük kız da bir şeyler söylemek istiyordu ama gülmekten kendini alıp konuşamıyordu. Kızlar koşuşuyorlar, ışıkların suda bıraktığı pırıltılara bakarak gülüyorlardı. Koşarken büyüklerin ortasına giriverdiler. Nine onları görür görmez kavga edenlere, Allah'tan korkun, koskoca adamlarsınız, şu kızlar yüzünden kavgaya girdiniz, onlarsa her şeyi unutmuş güle oynaya hoplayıp zıplıyorlar. ''Şu kızlar kadar olamadınız. Sizden daha akıllıymışlar meğer.'' dedi. Bunun üzerine kızlara bakan büyükler yaptıklarından utandılar ve kendi kendilerine gülerek evlerine döndüler. Şu ayeti bu hikaye doğrultusunda anlamak ne kadar da isabetli olacaktır. Eğer küçük çocuklar gibi olmazsanız asla cennete giremezsiniz. Son